Haftanın Sohbeti Hazırlayan ve sunan Metin Balkanlıoğlu Euzü billahi minas şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Çal <Sallu> ala tabi büluh bina ve qırte ayyınna Muhammed Allah müslis. Ağzubillahi min al şeytanı alrajimi bismillahi al Rahman al Rahim. Ve in taza hra alih. Fıinna Allaha hwa mülhahu ve Jibrilu ve salihu zahir. وقال ربنا تبارك وتعالى في آيته الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إلى آخر الآية الكريمة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وَالتَّرْحَمَا جَمِيعَ الْمُؤْمِن۪ينَ كَمَا تَرْحَمُ لِنَفْسِكِ اِلَىٰ اَخِرِ الْحَد۪يسِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعْلَىٰ اَلَيْهِ وَسَلَّمَ Emin olma aduya, etme feryat, yılan olmaz kişiye çünkü evlat, aman aday din dost olmaz üstad, eder bir gün emin olanı berbat, çünkü küfür imanazıt hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Esselamü Aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim çok önemli günlerin içerisindeyiz. 18 Mart 1915'te sonuçlanan önemli bir hadisenin de elhamdülillah önemli bir destanımızın da içinde bulunduğu ayın hemen hemen olayın üzerinde Sayılacağımız günlerindeyiz. Allah Teala Hazretleri kendisini Allah'a ve ahiret gününe imanının, inancının bir gayretiyle bu yollarda feda eden, Rabb'isinin rızasını kazanma adına feda eden, kendisine emanet edilen değerleri, vatan değeri gibi, namus değeri gibi ve diğer canların korunmasıyla alakalı kendilerine yüklenen tarihi misyon ve o önemli değerler gibi bu değerlerde yanı sıra korumak, kollamak, kurtarmak adına kendi canlını gerçekten ama gözünü daldan, budaktan, anzaktan, hindudan, yamyamdan, esirgemeden çok rahat bir şekilde kendilerini feda eden atalarımızın destanlaştırdığı önemli günlerdeyiz Allah-u Teala Hazretlerine eraatından en üst düzey komutanına kadar hepsine müminin, müminat listesine giren bu geçmiş kalitelerimize yüce Mevla'dan yüce rahmetler dilerim. Bizim adımıza o mübarekleri en ala seviyede ödüllendirmesini de yine Allah'tan niyaz ederim. Tabii ki arkadaşlar bu önemli konuyla alakalı sağ olsun ben memleketimizde ülkemizde çok büyük güzel olumlu gelişmeler izledim. Siz de izlemişsinizdir. Seyrettik, gördük, dinledik, duyduk. Allahu Teala Hazretleri geçmişine vefa ve sadakat efendim örneği sayılabilecek bu tür davranışları ortaya koyan biz torunlarını ve diğer kardeşlerimizi de o güzel atalarının izinden, yolundan meşru çizgideki çalışmalarından ayırmasın. Onların iyi yanlarını örnek alıp onlara iktidar etmek, uymak ama iyi olamayan beceremedikleri başaramadıkları hoş olmayan dünya ve ahirette haklı eleştirilere uğrayan taraflarından da ibretle ders çıkartıp o yanlışları düşmeyen vefalı bir nesil, vefalı bir Zürriyet eylesin diyorum sevgili Allah'ımızdan, niyazımız odur. Bu kutlama programlarında yani böyle önemli bir görevi tabii askeri, mülki, mahalli, erkan kutladılar. Gönüllü kültür teşekkülleri bunları kutladılar. Diğer efrat da ailece pazar gününe denk gelmesi nedeniyle araçlarına bindiler Çanakkale Boğazı'nda. O güzel manzaranın efendim sadece e, denizini, yeşilini ve efendim orada piknik kafasıyla ziyaretten daha öteye işin derinliğini toprak altındaki o avuçladıkları her bir avuçtan toprak kadar kanın aktığı o yerdeki olayların derinliğinin artık durumlarına göre müşahedetler izlediler ve en azından hislendiler ki başbakan bile konuşmaya yaparken kendisine tutamamış, ağlamış. Öyle haberler alıyoruz. Yani siz de gazetelerden okumuşsunuzdur ve başka insanlar da öyle komutanlar o Yüksek gerilim hattına çarpan ve dört tane Rabbisine kavuşan e, Mehmetçiklerimiz ve komutanlarımızın da efendim, cenazesinde öğretmenlerinin yani askeri okul öğretmenlerinin kendisini tutamayıp ağladığı gibi hem o olay hem Efendim Çanakkale ile alakalı programlarda nice insanlar gerçekten ben de onlardan birisiyim. insan kırkını devirdikten sonra duygusal tarafları biraz daha baskın oluyor yaşlarımı tutamadım. bir takım... ...slide gösteriler olsun, programa katıldığım... ...yerlerde, çok güzel efendim... ...sunuşları ve... E, o, ...o dönemin... ...ilkel çekimler de olsa, yani... Basit sıradan çekimler de olsa, orijinal çekimleri falan izlediğinizde gerçekten alt üst oluyorsunuz, bayağı etkileniyorsunuz. Bunun bir daha faydalı bir çalışma olduğuna inandım. Yeni nesilleri, yani evlatlarımızı, torunlarımızı bu tür olaylardan, yani gözlerine de hitap eden, kulaklarına da aynı oranda hitap eden, bu tür görsel yayınlarla e, bilgilendirmek, bilinçlendirmek, bu, bu konuda lehte şuurlandırmaktan, e, biraz daha yani e, şuurlandırmamız gerektiğine biraz daha inandım biraz daha bu kanaata vasıl oldum evet sevgili kardeşlerim bu mevzuyu çok güzel işleyen kardeşlerimiz oldu ki bu e, şu anda dinlemekte olduğunuz ki gerçekten canlı dinliyorsun ne gündüz bir çekimi ne daha önceki bir paket program şu anda e, saat 21 ile 22 arasında dinlemekte olduğunuz bu yayın canlı bir yayın e, bu yayın e, efendim frekansımızdan Lale Gül'ümüzden, özellikle Bayram Ali Öztürk abi ki gerçekten konunun ehlidir, ayaklı kütüphanedir, akide yönünden, niyet yönünden, amel, ahlak yönünden, çizgimizin en iyilerindendir. Allah'a hamdolsun, doyurucu bir sohbetle cumartesi akşamı sizi ihya ettiğine inanıyorum. Ben seferde olduğum için dinleyemedim. Gerçekten dinlemeyi anlatmaktan yeminle e, ifade ederim ki çok daha fazla seviyorum. Dinlediğim zaman dinleniyorum. Rahat ediyorum, açılıyorum, biraz daha derinleşiyorum. Sizi de aynı şekilde, yani iş bilen ehil ve kalite insanları dinleme konusunda biraz daha kendinizi, yani o konuda gözden geçirmeyi tavsiye ederim. İstanbul büyük şehir. Bu büyük şehirde gerçekten, yani büyük denizler gibi kirli şeyleri de yutan, iyi şeyleri de bağrında tutan e, müthiş çalışmalar oluyor. Yani memleketimizde bu tür ehliyetli, kabiliyetli, liyakatlı işi e, hakikaten e, beceren ve insanların önüne güzel kotarıp sunan e, ilim adamlarımızı dinlemenizi bu tür programları, panelleri açık oturumları, ondan sonra efendim e, vaazları e, ne bileyim konferansları biraz daha duyarlı bir şekilde takip etmenizi size hatırlatırım. Yani aynı Belki bildiğiniz konular üzerinde olduğunuz konular ama önemine binaen yani bunları vurgulamaya çalışıyorum. İnanın şu anda İstanbul'da program yapan nice hocalar yani Anadolu'muzda ve yurt dışlarımızda gelmeleri o bölgeler için bir bayram sevincine ve büyük bir hareketle büyük bir yani iştiraka ve katılma neden oluyor. Yani onların şu anda İstanbul'da farkına varamadığınız kıymeti noktasında belki kıymetini bilemediniz diyemeyeceğim de hakkıyla tanıyamadığınız veyahut da benzer örneklerini gördüğün için o konuda biraz tercih sıkıntısı çektiğiniz bu kaliteler ülkemizin değişik bölgelerinde ve yurt dışlarında yani omuzlarda karşılanıyorlar. Çok güzel efendim can, canı can kulayla canı görülen dinleniyorlar. İlgileme, iltifatlara masal oluyorlar. İnşallah biz de bu işin farkında olup bu tür çalışmalara hem yürek hem kulak vererek inşallah ortak olmaya çalışalım. Ben bugünkü programda size inşallah Allah'ın izniyle bu mevzule alakalı bir ayet-i kerime hazırladım. Bir de tabii ki peşinden sevgili peygamberimizin bütün müminlere düşünmemizi öğütleyen onlara karşı merhametli olmamız yani kendimize acıdığımız kendimizle ilgilendiğimiz gibi bir benzeriyle onlarla ilgilenmemizi öğütleyen e, yüzlerce belki binlerce sözünden bir parçayı kestim böyle makasladım ve size e, gerçek mümini Allah ile ilişkisi güzel kullarına karşı yaklaşımı da Allah tarafından ve Resulü tarafından beğenilmiş insanlarla insanlar tarafından son derece efendim güzel bir takdirle karşılanmış yönüne dair bir cümle sundum sevgili peygamberimizin yani peş peşe virgülle devam eden konuşmasından bir parça aldım. Ve en terhame cemi al müslimine kema terhamu linefsik cümlesi sevgili peygamberimiz bu sözü sarf etmeye layıktır ehildir ve bu sözün gereğini yapmıştır. Niye derseniz sevgili peygamberimiz zaten bir adı da Allah'ın verdiği isimlerden bir ad isimde bir atta Rauf'tur ve Rahim dediğim sureyi tövbe'de. Bil mü'minere ra Rahim mü'minlere Allah'a inanan kadrolaya ve peygambere inanan kadroya, mü'min kesime son derece titreyerek üzerlerine böyle her şeyle eğilerek bir merhametin her türlü pratiğini yani canlısını sunan bir yapıya sahiptir diyor Mevla. Onu anlatırken yani aşırı derecede merhametli, aşırı derecede ee, ümmetine düşkün. Böyle bir yapıyı Allah zaten vermiş. Verdiği şeyi de Allah-u Teala anlatıyor. Ben ona bunu verdim. Nicelere ne vermişse onu söylediği gibi Mevla ona da bunu verdiğini söylüyor. Sevgili Peygamberimiz sadece bize değil tabii ki. Bismillah ve me arselneke illa rahmeten lil alemin ayetinin desteğiyle de olaya bakarsak arkadaşlar bütün varlıklara bütün ama insanlara, cinlere, meleklere Hayvanlara, bitkörtüsüne, bütün tabiata, kainata insanlar diyerekten böyle bütün olaraktan andığımız bu topluluklar için Müslüman insanlara, Müslümanlığın gereğini hakkıyla yerine getirenlere, getiremeyenlere, şimdilik iman etmemiş bundan nasibi olmayanlara bile son derece gerçekten merhametli olduğunu Allah-u Teala savunuyor. Yani başka bir şahide gerek var mı? Allah'tan daha büyük şahit olur mu Dolayısıyla bu merhamet konusunda, bu e, konuşmaya, e, insanlara açıklama yapmaya, bu yönünden dolayı da layık, bu yönünden dolayı da kesinlikle hakkıyla ehil, onun bu sözünü çok ciddi alarak, benimseyerek dinlememiz lazımdır. Hani ilmiyle amel edenin sözlere ok gibi işler derler ya, e, bildiği şeyleri yaşamada Peygamber Efendimizin geçecek birisi var mıdır? Kendisini kesmeye gelen ve yaralayan yerlere deviren, ee, inimini minneten e, karşı taraftaki kafirlere bile Allahümmehti kavmi Allahümmeğfirli kavmi fe innehum la yâlemûn duasını veyahut da açıklamasını yapmıştır. Allah'ım bu, evet bana çok büyük darbe vurdular. Ekibimi de perişan ettiler ama bunlar sana Allah olarak inanmıyorlar ki sen gönderdin elçin yani Allah demiyorlar ki Resulullah desinler. Yani Allah'ı kabul etmiyor ki elçisini. Allah'a kabul etmiyor ki Beytini, Kâbesini, Allah'a Kabul etmiyor ki kitabını, Allah'a kabul etmiyor ki emirlerini, yasaklarını, Allah'a kabul etmiyor ki Allah'a inanan ve o inancını ayağa dikmeye çalışan Allahu Teala Hazretlerinin görücülüğüne sunmaya gayret eden namazını, orucunu, haccını, zekatını, hanımza güzelce tesettürünü, efendim, zikrini, şükrünü, sılay rahimini, güzel komşuluğunu, güzel işçiliğini, işverenliğini ne bileyim, güzel bir insan e, İslami ve insanı yapısını Allah'a sunmaya çalışan Allah'a inanıcı anlamında mümin, yine Allah'a teslim olucu anlamında müslim. Allah'ın Müslümanlarını, Allah'ın müminlerini efendim kalsınlar, alsınlar, onlara önem versinler ve efendim onlara onlara iyi davransınlar. Yani bu manada Allah'ımız, Allah'ım seni kabul etmeyenler senin peygamberini hiç kabul eder mi? Ben şahsım adına söylüyorum. Bana yapılan bu kötülüklerden dolayı senin kullarını sana kırmızı kalemlerle şikayet etmiyorum. Yani kulları Allah'a havale ederken bile yeşil kalemle, beyaz kalemle havale ediyor. Affına havale olunur. Efendim, hidayetine havale, havale olunur gibi bir yani Allah'ın verdiği ve tanıtımını yine Allahu Teala'nın yaptığı Celle Celaluhu yönünü Burada da nasıl işlettiğini görüyoruz. Biz genellikle problemli olduğumuz insanları yani bizim içimizde biraz tıkanıklık var yüreğimiz dar ne yapalım açılmamış motor gibiyiz inşallah Allah bizi usulü dairesinde acıtmadan ve blok çatlatmadan tatlı tatlı açar. Biz insanlarla problemimizi en yakınlarımızı bırakın böyle efendim kafir, müşrik, münafık gibi o kitap ve sünnetteki tariflerin listesine giren tipleri Allah'ın böyle havale ediş biçimimizi kendi aramızda problemli birileri olsa eşimiz gibi çocuğumuz gibi yakınlarımız bizden parçalar veya kendi parçaları olduğumuz anne babamızı, akraba, arkadaş, yaran ömrü boyu birbiriyle, Birbirimizden yararlandığımız acı tatlı mazimizin olduğu kimselerden bir ufak yanlış görsek bir ufak efendim hiyanet kalleşlik görsek seni Allah'a havale ettim seni Allah'a havale ediyorum gibi ama işin hep Allah'ın ceza tarafına havale olanı kırmızı kalemle yani siyah kalemlerle Mevla'ya havale ediyoruz ki bu o mübarek peygamberle yaşayan bizlere gerçekten ama kesinlikle yakışmayan yaraşmayan kendimizi sürekli yani önemli bir varlık yerine tutan Allahu Teala Hazretlerini bizim adımıza iş yapmak için tetikte bekleyen birisiymiş biz Allah'ın çok önemli elemanlarıyız ya. Her dediğimizi yapar ya. Yani ceza ver desek verir. Rahmet et desek eder. Yani yaşat desek yaşatır, öldür, öldür dersek öldürür ya biz Allah'ın katına çok itibarlı, çok efendim saygın ne bileyim Mevla'nın önem verdiği varlıkları çünkü biz Allah'a bir dediğini ketmeyen hiç böyle Mevla ile problem noktasında ciddi problemlere olmayan, Mevla-i herkesten, her şeyden çok seven, emrini ikiletmeyen, geriletmeyen, geciktirmeyen, ve onun e, yasaklarını hiç delmeyen, sınır ötesi harekat yapmayan önemli varlıklarız ya hemencecik bizimle sorun, bize sorun çıkartan, bizi sıkıntıya sokanları derhal kırmızı kalemlerle, siyah kalemlerle Allah'ın cezasına, lanetine, gazabına, cehennemine postalayıveriyoruz. Ve Mevla da sanki hemen kabul edecek. Onun için biz de biraz peygamberimize şöyle yandan onun merhametini izleyelim bize yakışan olur. Bu çizgide bu söylemler arasında söylenecek bir şeyiz arz edeyim size kendi menfaatimize hepimizin menfaatine faydasına kesinlikle iyiliğimiz için sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam çok zorlansanız da darlansanız da aman aman kendinize malınıza ve ehlinize beddua etmeyin onları onlar hakkında lanet etmeyin diyor çünkü insanın kendisine en dar zamanda böyle burnundan soluduğu problemli anlarında bile kendisine yaptığı bir efendim beddua, eşine, çolukçunun yaptığı bir beddua veyahut da böylesi bir lanet Allah korusun. Ve kendi kullandığı eşyaya sahip olduğu mala e, yaptığı beddualar, lanetler tuttuğu takdirde Allah o bu duaları yürürlüğe koyduğu zaman zararı insanın kendisine döner. Size bir bedduanızın, lanetinizin zararı olduğunda siz çekeceksiniz. Yani göz olanın gözü çıksın dediğiniz zaman, gözünüz çıkarsa siz kör olacaksınız. Körlük ne kadar zordur? Beyaz bastonda kurtarmaz adamı, eşinizle çocuklarına çekmez. Sizi kaç kere götürecekler istediğiniz sağa sola, istediğiniz yerlere? Yani körlük ne kadar zordur? Yani gözü olanın gözü düzelsin demeniz daha uygun değil midir? Yani e, bu tür konularda kendinize bile darlansanız dua etmeyin. Hiç unutmam, kendi doğdun, ben çorumun, Sungurlu ilçesinin aşağı fındıklı köyünün kırsal kesimde bir köyü, dağ köyü, 1958'de doğmuş. Yani ben bir nevi yani ormanlarımız olmadığı için yapay ormanlarımız, söğüt ağaçlarımız, kavak ağaçlarımız, kendi elimizde zor güç yalvara yakara yetiştirdiğimiz bağlarımız, bahçelerimiz var. Yani Allahu Teala Hazretleri bizim bölgemizi Karadeniz gibi yemyeşil, efendim, çukurlarımızı Büyük gürültüyle tertemiz, içilecek kadar kalite, mis gibi sularla doldurmamış, akıtmamış. Biz bir nevi kırsalda e, yetişmiş insanlarız. Köyümüzde bir tane yaşlı Hacı Nuri amca vardı. Hiç unutmam bu söylediğim yüzde yüz doğrudur. E, şimdi çocuklarını bu geçen bayramda gittiğimde babalarıyla alakalı o sözleriyle birlikte andım. Rahmetlik arkadaşlar Hacı Nuri. Köyde yetişmiş. Elif, B, T, S bilmez. Ağızdan ezberleme, namaz kılacak kadar kıraate sahip bir rahmetlik dedecik. E, onunla epey beraberliğimiz oldu. Yaş ortalamam yani 7-8 olabilir ki ondan sonra şehire göçmüştük. Adamcağız ne kadar darlanırsa darlansın kesinlikle baksa yemin ediyorum arkadaşlar. Yani yürek rahatlığıyla dinleyin demek istiyorum. Darlandı burnundan soludu harman mevsim artık böyle ne bileyim başı dönüyor hayvanların efendim düven çevirmekten veya da efendim sap taşımaktan eğer ırgatlıksa böyle efendim gece gündüz gece gündüz efendim tırpan sallamaktan sap yüklemekten ne bileyim Ve buna benzer sıkıntılı ortamlarda bile ters durumlarda ağzından çıkan söz birisine kızdığı zaman he o ortalama ifadesi babası cennete giresce babası cennete giresice, babası cennette hep bunu söylerdi. Yani kimilere anasına babasına sövüyor. Kimilere efendim ağızlarına gübreler alıyor. Kimilere böyle lanetler, beddualar, ilentiler ile karşı ilzam ediyor. Bu babası cennete giresce diyerek en sinirli anında bile böyle deşarj olan o dedecik Aksakallı piri fanilikten sonra Allah'a kavuştu, şimdi toprağa girdi. Umarım Allah ona herkese babası cennete girece diyen Hacı Nuri, sen de bir babasın, sen de bir dedesin, o zaman sen de cennetime gir diyeceğini umarım. Çünkü kendinizi sıkıntıya sokacak. Sözler sarf etmeyin. Çoluk çocuğunuza gelen bir, sizin bedduanıza gelecek felaketin faturası sevk biçilecek. Kendi malınız hakkında kaybettiğiniz şey yine sizi ilgilendirecek. Bu demek değildir ki yani kendinize ve malınıza ve ehlinize beddua etmemeniz halinde başkalarını edin gibi bir tersinden bir anlamla konuya bakmak doğru değil. Dolayısıyla yani merhamet hususunda ve ente rahmal muslimin cemii'al muslimine ve ente rahama cemial muslimine kema bu konuda konuşmaya hak sahibi olan tam hak sahibi olan peygamberimizin sözünü şimdi tercüme edebiliriz bütün müslümanlara bak cemii'al <gülüyor> muslimin sadece ben müslümanım diyenler bile arkadaşlar ben müslümanım deyip İslam'dan hiçbir şey Almamış. Hiçbir şeyle e, ilişkisi yok, muhabbeti yok. Sadece Müslüman'ın demiş, elini kalbine koymuş, bir de elhamdülillah yanı sıra eklemiş, onunla yaşamaya çalışıyor. Hiçbir hareketinde, hiçbir işleminde İslam'ın imzası onayı yok. Böyle birisi olabilir, ne bileyim, e, büyük günahlara düşmüş birisi olabilir. İbadet ehlidir, değildir. Kalitedir, kalite sorumlusudur. Efendim sünnidir, şiadır. Şimdi Ortadoğu'ya doğru inersek Alevidir, Sünnidir, Müslümanı diyenlerin şifatlarını söylüyor. Şu mezhepten, bu tarikattan, bu cemaatten, bu hizmet grubundan, sizinkiler, bizimkiler, efendim şuculara bucular diye şimdi konuşuluyor ya. Kim olursa olsun bütün Müslümanlara diyor Allah'ın Resulü, kendine acır gibi acıman, kendini düşünür gibi düşünmen, senin Allah ile aranın, iyi ol, aranızın iyi olduğuna, ile aranızın iyi olduğuna, zühdü takva sahibi olduğuna alamettir. Bu yoksa arkadaşlar merhamet yoksa, sevgi yoksa, ilgi yoksa en azından bu çizgide sevginin merhametin en küçük ödeme şekli ne olabilir? Dua değil mi? Dua yoksa yani sende hiçbir şey yok demektir. Hiç kusura bakma sende hiçbir şey yok demektir. O zaman en azından dua hakkınızı kullanın. Şimdi siz Irak bölgesinde, Ortadoğu'da olmak ister miydiniz? Veya da Sudan, Darfur diye bir bölge var biliyorsunuz. Açlıktan insanlar ölüyorlar. Yani bunlar hiç açlıktan ölmek ne kelime, ne anlama gelir, nasıl bir manzaradır? Hiç hayatımızda görmediğimiz, geçirmediğimiz bir şey. Atalarımız İstiklal savaşı sırasında çok açlık, susluk, sıkıntı çekmişler ayaklana giydikleri hayvan gönünden derisinden yapılma çarıkları suda ıslatıp böyle ateşte böyle hafifçe pişirir gibi yaptıktan sonra dişleri koparırsa güç bela yemişler hatta bazı hayvan dışkılarında hazmedilmeden çıkan arpalara falan böyle ayıklayıp bir kayıp ölmemek için arkadaşlar ölmemek için onları bile yediklerine dair ben e, İstiklal Savaşı gazilerinden böyle kulak duyumu konulara efendim şahit olmuşumdur. Dolayısıyla biz açlık falan görmedik. Yani imkanlar itibariyle kimimizden az veya çok ama yine de maşallahımız var. Ben ara sıra söylerim insaf ve vicdan ve merhamet hanemizi şöyle bir e, çalkalamak için e, memleketimizdeki manzara açımını söylüyorum. Başka ülkelerde bu düzeyde olmayabilir. Biz imkanlar itibariyle sahip olduğumuz kendimize ait veya başkalarından başkalarında olduğu halde müşterek kullandığımız imkanlarımız itibariyle Karun'dan daha çok imkanlara sahibiz ve standart yaşam ölçüleri itibariyle ondan daha yüksek standartları yaşıyoruz. Ne derseniz deyin. Karun evet çok ama çok parası vardı. Çok ama çok gayrimenkulleri vardı. Hizmetçiler şusu busu vardı. Fakat arkadaşlar bizim gibi güzel arabalara binemedi. Arabamız yoksa bile biz İstanbul-İzmit yolculuğu sırasında verdiğimiz küçücük rakamla bindiğimiz arabada yazın bizi donduracak kadar klima sahibiyiz değil mi? Yani dışarıdan daha rahat gidiyoruz. Kışın e, yani pencereyi açtıracak e, ısıyı azaltın diye müdahale edecek kadar sıcacık araba, araçlarla yolculuk yapıyoruz. Efendim canımız çayın. Veya kahve istediğinde düğmeye Çöküyoruz getiriyorlar uçak yolculuğunun keyfi ayrı trenin zevki ayrı Onunla sonra benim gemininkini hiç konuşmaya Gerek yok böyle güzel bir seyir Basit herkesin ulaşabileceği bir ulaşım Aracını el almak istiyorum ben En kolay örnek bu önüme Geldi bisküvünüzü getiriyorlar Çayınızı getiriyorlar eskisi Gibi yoldan sıkıştığınız için şofordan Mola istemenize lütfen demenize Gerek yok arka tarafta e, ...tuvaleti de var otobüslerin, yeni otobüslerin... E, ...o ihtiyacını gideriyorlar... ...ama zavallı Karun'un bindiği bir devesi vardı... ...otura otura affedersiniz... ...oturakları yara oluyordu uzun seyahatte... ...veyahut da bir olsorsa kağınası... ...veyahut da at arabası olurdu... ...başka ne olabilirdi ki... ...toz, toprak her tarafı değil mi... ...yani bizim bakın bugün klimalı, kaloriferli... ...güzel yumuşak koltuklu evimizden... ...bazen bazımızın evinden daha rahat... ...daha bol imkanlı hem de çok büyük rakamlara da gerek yok... Lütfen körlük yapmayalım bakın. Çarşı pazarlarımız, marketlerimiz, mahalle bakkalımızda bile yani Arabistan'da olan bir ürün, Amerika'da olan bir nimet, Hindistan'da olan bir efendim herhangi bir parça hele de Çin. Başbilağımız Çin. Onun böyle efendim çöplükte, Çin çöplüğü diye tanımladığım ürünleri her mahallede hemen hemen var. Tanesi bir milyona diye bir mal satılıyor. Ta dünyanın ücra noktasından bir yeteleye alabiliyorsunuz, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, giyeceğimiz, kullanacağımız eşyalar şunlar bunlar. En fakirimize bakıyorsun cep telefonu var. Bir anda sevdiği en uzak noktadaki kimsenin sesini yani çok cüz iyi rakamlarla hiç olmasa duyuyor. Hatta görüntülü internetler var. Oturuyorsun böyle düğmelere tık tık basıyorsunuz. Kamera sizi alıyor o tarafa onun kamerası onu alıyor. Sizin tarafınıza arz ediyor. Hasret gideriyorsunuz. Diyelim Karun uzak bir yerde birisini seviyordu. Bir akrabası vardı onu görmesi için. Oho aylara ihtiyacı vardı görüşmesi için aylara ihtiyacı vardı eğer onun gönlünü almak için veya gönlü alınsın diye bir iletişime ihtiyaç duyuluyorsa zavallı güvercin ayağına böyle bağlarlardı iple bir şeyi onu eğer yolda oklanmazsa yolda hayvanlığı tutup da bir sorun çıkartmazsa ancak güvercinlerle iletişim sağlanıyor. Şimdi görüntülü iletişim var. Bakın imkanlarını çok basit bir internet kafeye ve internetiniz varsa giriyorsunuz tık tık tık tık sizi karşıdaki şahıs görüyor. O sizi siz onu görerek böyle hasret gideriyorsunuz. Gurbetteyseniz annenizi babanızı akrabalarınızı şunu bunu. Bakın ne kadar büyük nimetlere sahipsiniz yani Allah'tan korkmamız lazımdır. Büyük imkanların büyük nimetlerin içerisindeyiz. Kendi kendimize yani Kaşınacak işler yapmamız bize yaraşmaz ve yakışmaz. Bir daha söylüyorum sözümü insafla vicdanla tartarak değerlendirmenizi istirham ediyorum. Ey beni dinleyenler en fakiriniz en garibanınız, en sıradanınıza söylüyorum. Karun'dan daha büyük nimetlere sahipsiniz. Sahibiz. Hesap verirken de Karun'dan daha büyük hesaplar vereceğiz ve letüs elünne yevme izin anin naim ayetini okuyunca peygamberimiz bu ayet-i kerimeyi bir hurma gölgeliğinde bunaltıcı bir ortam olmasına rağmen hurmanın işte yarım yamalak biraz sıcağı azaltılmış sıcacık gölgesinde bir kaç yudum kuyudan yeni çekilmiş ılık su, bir iki tane bile taze hurmacık ısırmışlar da Peygamberimiz bu ayeti okuyunca ki dinleye, okuyan da Arap, dinleyen de Arap anlamını e, tercümeye gerek yok, vermeye gerek yok, ben vereceğim ama size. E, ya Resulallah yani bu bir yudum su ve bir kaç tane hurmadan da mı hesap vereceğiz deyince bu ayet-i kerimenin tabii anlamı. O gün Allah'ın huzuruna geldiğinizde, bütün nimetlerden sorgulanacaksınız. Sana iman ve İslamiyet verdim. Gereğini yaptın mı? Sana milyarlarca alemden ayrıca, ayrıcalıklı bir muamelele yüreğine iman nurunu akıttım. Seni Kur'an'a inanan, peygambere inanan, hemen hemen beş vakit ezanı duyabileceğin, Dini açıdan bilgiler elde edebileceğin burnunun dibinde hocalar, alimler, bilginler, dini kitaplar, böylesi güzel yayınlar yapan radyolar ki her türlü yayın e, dinleyebiliyorsun. Yani biraz kontrollü de olsa biraz efendim çevre düzenlemesi yapılan programlar da olsa dinliyorsun nihayet. Sana bu kadar nimet verdim. İslamiyet nimeti büyük ni bütün nimetlerin genel başkanıdır. Allah'a inanma nimeti hiçbir şeyle kıyas kabul etmez. Ne yaptım bakalım? Yani imanının emrettiği sana emrettiği namazı bile bırakılmamışsın, oruçta bile tıkanmışsın. İstediğin gibi efendim asortilik ayağına e, kitabımdaki o örtünme emriyle pek ilişkin olmamış, iyi münasebetin olmamış gibi. İman ve İslam'dan sorulacağız yiyecek içeceklerden giyip kullandığımız eşyalardan bunlardan şöyle bir hesap vardır. Bu ayet kelimeyi okuyunca işte bu bir ısırım efendim. Hurma Birkaç ılık sudan da mı hesap vereceğiz deyince, tabii bu nimetin sahibi onlardan da hesap soracak gibi. Dolayısıyla o dönemin böyle bu kadar sıradan basit, baya nimetlerle bizimkileri karşılaştırdığımızda gerçekten biz Karun'dan daha varlıklıyız. Karun'dan daha böyle imkanlara gömülmüşüz. Ben sizi insaflı olmaya davet ediyorum. Kendi kendinizi sıkıntıya sokacak sözler, laflar, hareketler ortaya koymamanızı. Arz ediyorum işte bütün Müslümanlara merhametli olmak. Diğer varlıklara da en azından merhametini duayla göstersin, hidayet istersiniz. Yani en azgınlara bile biliyorsunuz sevgili peygamberlerimiz hidayetlerine dua etmişlerdir ama artık tıkandıkları yerde Hz. Musa Aleyhisselam biraz sertlik yanlısı bir peygamberdi. Kitaptan, Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla tıkandığı yerde bedduanın en kralını yapmıştır. Firavun'a ve ekibine ki o da gerçekten tutmuş, Karun canlı canlı toprağa çakılmış onun bedduasıyla. Canlı canlı, evet. ve bir deril اَرْضُ Bütün malı, mülkü yani hazineleriyle birlikte canlı canlı toprağa göçürtülmüş. Ki şimdi Karun'un hazinelerini arıyor dünya. Evet, Firavun'u suda boğularak bütün hanedanıyla ve Silahlı kuvvetler ile hepsi böyle Kızıldeniz'de balıklara yem edilmiş ve ondan sonra onlardan bir tek eser kalmamış. Hazreti Nuh peygamber de çok böyle yani artık bardak taşınca bedduanın gözüne gözüne sıkmış tabiri caizse ne yapsın? 950 sene Kur'an'da Ankebi suresinden öğrendiğimiz rakama göre Bismillah vele bıtfihiim el senetin illa 5 ama bin yıl ama ellisini düşerseniz dokuz elli yıl diyor Allahu Teala Hazretleri. gece gündüz açık ve gizli efendim böyle tek tek veyahut da topluca herkese yal varmış yakarmış anlatmış para maaş böyle efendim beklenti hediye ve benzeri şeyleri yok zaten kendisi marangoz geçimin ondan sağlıyor insanlara devletten dernekten vakıftan milletten bir şeyler almıyor yani bizim gibi Milletin sırtında e, en azından emekli bir memur maaşıyla milletin vergilerine yapışmamış veyahut da başka insanlarından beklentisi olan bir tip değil. Her şeyini Allah için yapan ve kendi geçimini de normal kendi bileklerinin alnının hakkıyla teriyle alan bir insan. Böyle bir insana Allahu Ekber burnundan getirmeyi bırakın kıllarının dibinden çıkartmışlar. İflahını sökmüşler artık dayanamamış tıkanmış. En sonunda la tezer alel el kafir kafirine deyara Yeryüzünde hareket halinde bir tane canlı bebek dahil kafir canlı görmek istemiyorum demek zorunda kalmış. Bütün peygamberlere selam olsun. Hepsinin yaptığı isabetlidir. Olmasaydı Allah onun duasını kabul edip tufanı değil mi? Yapmazdı. Eğer onların duası isabetli olmasaydı düşmanlarını canlı canlı Karun gibi toprağa çakıp Firavun'u boğup Onları, öz, Müslümanları özgürleştirmezdi. Tamamdır, yerindedir. Ama bizim peygamberimizle olan ilişkimiz, biz onun memuruyuz, onunla çalışıyoruz. Onunla el ele, kol kola, onun talim, terbiyesi ve eğitimiyle Mevla'yı bilip bulup, cennetine, cemaline, onun gölgesinde, eteğinde erişmek istiyoruz. Bu yüzden biz biraz daha o mübarek peygamberin e, yapısına dikkat etmek zorundayız. Sevgili peygamberimiz, hepimizden ama cemaat-i Müslüman. Ve sevgili dinleyenlerim, bütün Müslümanlara karşı merhametli olmamızı emrediyor. Diğer varlıklara zaten dedim ya arkadaşlar. Onlara merhamet noktasında kendi Peygamberimizin canlı örnekleri var. Onlara söyledik, bir iki tane numune verdik. Biz de en azından hidayetine dua, hidayetine dua ederiz. Firavun'un hidayet için çalışmış, çırpınmış, çavalamış, yalvarmış, yakarmış, anlatmış, öğretmiş. Efendim kendisine mücadele etmiş, bakmış ki dikiş tutmuyor. En sonunda basmış Allah'u Teala bir tuay ne yapsın ve sonuç almış. Yani diğer varlıklara merhametin yanı sıra özellikle bütün Müslümanlara. Yani şu anda siz Samarra'da olmak istemezdiniz eminim değil mi? Orta Doğu'da bir Filistinli olmak istemezdiniz. Zor iş, zor iş. Başka adresler de var benzer. Çeçenistan harbi unutuldu. Halbuki orada da gece gündüz sıkıntılar var. Onu biliyorsunuz. Depremlerin acısı, yarası hala sarılmamış. Pakistan'da. Yani oradaki hayır çalışmaları, yardım çalışmaları sürüyor. Ben sizin yerinizde olsam, biraz paralı, pirele birisiysem. 3-5 kuruş alırım yanıma. Ondan sonra Pakistan'a da giderim. Sudan'a giderim, Darfur'daki o sıkıntılı bölgeye giderim, Çeçenistan'a giderim, o en azından Azerbaycan'a giderim, oradaki göçmen kamplarını ziyaret ederim. Yani gelmiş yaralı, bereli, dul, yetim yavruları yerinde görmek bir başka oluyor. Yani insanı alt üst ediyor, sarsıyor, etkiliyor kesinlikle ama. Buna benzer diğer harplerin darpleri de oldu. Mesela bu yazın seyahatlerinize yurt dışınız varsa böyle bir normal bir gezi düşünüyorsanız postensek ve o bölgedeki yaralı geçmişi yaralı insanların bulunduğu yerlere gidebilirsiniz. Hem böyle gezme görme ihtiyacını gidermiş hem de böyle merhametiniz biraz kabarmış olur. Yani ailece değişik efendim etkileşimler içinde olursunuz ve güzel yatırımlar yaparsınız. Hayır kurumlara aracıyla yaptığınız şeyi orada elinizle yaparsınız. Darfur denilen e, Sudan zaten yarısı aç bir memleket, sıkıntılı bir ülke. Oradakiler de Cem-i Al-Müslimine girer değil mi? Bütün Müslümanlar listesine girer. Benim ülkemin açı, fakir garibi çok beni ilgilendirir. Önce e, sevgili peygamberimizin tarifine göre e, yani ben sizi sırıkla atlatmak veya tramplemle zıplatmak istemem. Merdivenden basamak basamak çıkmanızı öğütlerim. İbde taul Önce ailenden başla. Onların imkanları imkanlarını onlarla bölüş. Akrabalarımız var bizim değil mi? Kendi personelimiz, işlerimiz var. Kendi çalıştırdığını, çalıştırdığına, yediğinden yedirmeyen, giydiğinden giydirmeyen bizden değildir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bunlar hep sevgili peygamberimizin sözü, sohbeti hatta köle, savaştan alınmış bir eseriniz var. Bununla beraber üstelik yani size savaş açmış sonra e, yenilmişler erkekleri köle olmuş hanımları cari olmuş böyle bir peygamberimizin dönemini şöyle bir anımsayın hatırlayın o kölelere bile şimdiki işçilerden daha büyük haklar tanıyor peygamberimiz şimdiki işçilerden daha büyük haklar tanıyor peygamber efendimiz işte yediğinizden yedirin giydiğinizden giydirin ağır yükler vurmak zorunda kalırsanız siz Yardımcı olun, onları ezmeyin ama e, monoblok dediğimiz böyle tek parça mallar vardır, taşınması zordur. Buzdolabı gibi, çamaşır makinesi gibi yahut da e, mobilya parçaları gibi, ağır yükler gibi. Adamcağızın bellerini kırmayın, işkence etmeyin, köle bile olsa taşıyabileceği şeyleri yükleyin. Eğer parçalanmaz bir bütün yükleyecekseniz siz de ucundan tutun gibi merhameti öğütlemiştir. Dolayısıyla yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam önce yakından işçini doyuracaksın. Tamam mı? Hayra sanat yaparken böyle vakıflar, dernekler böyle beynelimler hizmet götüren birçok hizmet kuruluşları var. Hizmet grupları var. Hepsini Allah'tan yani güzel itikat, niyet ve güzel sünnete uygun hizmetler ve açılımlar, faydalı yatırımlar dilerim gerçekten hepsine. En kötü ihtimali söylem, dua ederim. Yani onların başarısı hepimizin başarısıdır. Ama arkadaşlar yani hayır kuruluşlarına yardım ederken önce bence çalıştırdığın personelin yani durumunu düzeltin. Onlar bir doysunlar. Doyurmak mümkün değil insan gözünü ancak toprak doyurur. Yani bindiğin Mercedes gibi Mercedes alsan belki ancak rahatlar. Standartını bölüşsen belki o zaman... ...suspus olur ama yani böyle bir şey de mümkün değil. Hiç olmazsa mevcut geçim şartlarında merhametli bir babacan patron olmaya çalışırsanız iyi olur. Bence durumunu bildiğiniz işçileriniz, tezgahtarlarınız, çalışan elemanlarınıza... ...yani eğer zekat almaları İslamiyet'e uygunsa, şer'i bakımdan zekat almaları... ...mümkünse maaşlarının dışında veya kendileriyle iş anlaşması yaparken... Sosyal haklarının dışındaki bir takım ekstraları onlara verirken zekat olarak verebilirsiniz. Hem kendi iş barışında etkili olur, hemse karşı işçinizin bakışı değişir ve işinize kendi işi gibi sarılır diye umarım. Yani böyle babacan bir patron ama e, patronlarla bir baba gibi değerlendiren evlat düşüncesinde bir çalışanı olmanız da sizin menfaatindedir. Eğer beni çalışanlar olarak dinliyorsanız çünkü şu kriz ortamında nice fabrikalar bak görüyorsunuz nice büyük işletmeler ile yeksan oldu. Beynel minel yani e, e, ekonomik açıdan yaşanan darbeler ve büyük e, emperyalist yaklaşımlar yüzünden birçok işletmelerimiz kapandı bitti tarih oldular şimdi sizin bak işletmeniz zor güç maaşınızı ödüyor zor güçle ayakta durmaya çalışıyor yerinizde olayım yani patronumun işini veyahut da çalıştığım iş yerinin işini kendime ait bölümüyle hiç olmazsa en iyi yapmaya çalışırım onların işinin iyi olması maaşların rahat vermelerini sağlar en azından kendi maaşımı rahat alırım adamcağızda ayakta durur hem onun tezgaha yürür hem işverenin tezgahı yürür, hem işçinin tezgahı yürür, hem amirin tezgahı, hem memurun, hem böyle efendim e, hedef gösteren komutanın işi yürür, hem de eratın işi yürür. Yani hem kocanın işi, hem hanımın işi değil mi? Hem anne babanın, hem de evlatların işi yürür. Yani kendinize ait işi güzel yaparsanız sizin o işi yapmanız diğer birimlere de yansır, diğer kurumlara da yansır. Böyle güzel hangi içerisine gider hayat, böyle akar ama yani... Siz dayatırsanız biz dayatırsak bu işin tadı tuzu kalmaz ve bir yerden patlar ve parçalanır. Onun için ipte bir mente ol. Bunu da aşamam ben. Yakınlarınızdan başlayın. Ailenizin ailenizin ihtiyaçlarını görün. Akrabaların ihtiyacını görün. Akrabanız yani ne kadar maaş aldı, ne kadar kira ödedi, ne kadar fakir ve muhtaç ve gariban oldu veya durumunun düzgün olduğunu az çok bilirsiniz. Dolayısıyla komşularınız için de öyledir. Yani kendi ülkemizi içinde öyledir. Ülkemizin hangi bölgesi, ne durumdadır? Az çok bu Türkiye'yi tanıyoruz, matbuattan izliyoruz, ne bileyim seyahatlerimizde görüyoruz. E ama uluslararası bir açılımda şarttır arkadaşlar. Şu anda savaşlar var, yoksulluklar var, bizden çok daha düşük seviye ve standartlarda perişan olan insanlar var. İşte çoluk çocuğu alırsınız, böyle veya bir grup oluşturursunuz, kafa dengi insanlar, gidersiniz, o aç insanlara yardım edersiniz. Allah ne verirse, Allah bereket versin deyip onların gözyaşlarını silersiniz. Bir takım böyle beynelimler, fukaraları, fukarayı ve garipleri dolaşan, turlayan bazı uluslararası yardım örgütler var. Kızılaç ve Kızılay'ın dışında gönüllü kültür Teşekkürler dediğimiz oluşumlar var. Onlar bu işi yapıyorlar, onlar bu işin tadına varmışlar. Bir sürü risklere rağmen savaş bölgelerine bile ilaç götürüyorlar, yiyecek yiyecek götürüyorlar. Ne kadar güzel bir olay Siz de gidin, yani çok riskli olmayan yerlere gidin, gözünüzle görün. Çünkü ibnu Duafa fe inne ma tur zqun ve e, tun saruna bir garibanları araştırın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aman ha garibanları araştırın, zayıflarınızı araştırın onlarla ilgilenin, kapınıza getirmeyin veya kapınıza gelirse belki güzel hayırda yapmayın durumunda bir inceleyin ne kadar ihtiyaç, belki utandıkları için bir kalem ihtiyaçlarını sormuşlardır, daha derindir yaraları. size o kadar getirmişlerdir veyahutta da e, işin içine sahtekarlık vardır, onu da araştırın anlamına geldiği gibi kapınıza getirmeyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın son birkaç cümlelerine Göz atarsak, bu konuya da bir ilgi duyduğunu, merhametinin gereği, ona yakışan bir veda mesajı, veda efendim konuşması yaptığını görürüz. İttegullah fissalâh, ittegullah fissalâh demiş üç kere ama namaz hakkında Allah'tan korkun. Son sözleri Peygamber'in biraz sonra yok, vefat etmek üzere. Namaz, namaz, başka rivayet, de. es sala ümmetim namaz, namaz diyerekten son nefeste böyle seslenmiştir. Bilirsiniz peygamberler, bütün çevresine toplanan insanlara son nefeste benzer şeyler söylemişlerdir. Siz de onların e, örnek alması gereken kimselerseniz ki, Müslümanlara konuşuyorum ben, peygamberleri izleyen Allahu Teala Hazretlerinin, Elçilerine Allah'ın bizzat kendisi seçtiği, sevdiği, güvendiği, önem verdiği, kefil olduğu, şahit olduğu bir peygambere. Siz niye önem vermiyorsunuz? Siz peygamber misiniz? Hayır, sizi, sizi Allah mı gönderdi? Sizi Allah mı gönderdi? Onlar Allah gönderdi. Onları dinlemek durumundayız. Göçebe böyle Müslümanlığa karar vermiş de bir türlü yani içine e, bu iş tam oturmamış dağlı yani bedevi arabi diye bilinen birisi gelmiş peygamberimize sizi Allah mı gönderdi derken bakın bu sözü bir Taç isimli hadis kitabının bir sayfaya yakın bir rivayeti üzerinde bir hemen örneklemek istiyorum arabi gelmiş sormuş peygamberimizle bütün bu yeryüzünü her şeyle Allah mı yarattı demiş evet demiş peygamber efendimiz şu tepemizdeki göğü Allah mı yükseltti demiş peygamberimize o da evet demiş Allah derler şu yeryüzüne yüksek yüksek dağlara Allah mı dikti demiş o peygamberimiz de evet demiş üç beş tane soru sormuş Allah'ın büyüklüğünü yaratıcının azametini Hat yani bir avam olaraktan yani böyle bir samimi mümin aday olaraktan dikkatini çeken önemli hadiseleri Allah mı yarattı diyerek hem de sunmuş. Bir bedevinin de Allah'a nasıl ispatlarsınız deyince haşa demiş. Allah'ı ispatlamak için uğraşılır mı demiş. Ben çobanım. Bir devenin pisliğine baktığımda o devenin kendisine hatırlıyorum demiş. Bu bu devenin bastığı iz bir deveye hatırlatıyor. Devenin çöle bıraktığı bir, affedersiniz pislik, hatır hatırlatıyor yani kakası veyahut da onun bir izi çobanca konuşmuş. Demiş ki Allah Allah demiş ya bu kadar büyük izler var, gök izi var, güneş izi var, <gülüyor> eser, iz anlamına da geliyor ya, isir. yüzü eseri var, içinde güneş eseri var. Şu yeryüzü eseri var, bit örtüleri var. Bu kadar bol bol imzaları olan, eserler olan zatı nasıl tanımam ben demiş. Bak ne kadar doğal bir ifadeyle Allah'ın varlığına sahip çıkıyor. Allah'ın varlığını itiraf ediyor. İşte o da gökleri Allah mı yarattı? Evet. Yerleri Allah mı? Evet. Dağları Allah mı dikti? Ve soruyor şimdi Cananım. Demiş gökleri ve yerleri ve bu dağları yükselten şunu yapan bunu yapan Allahu erseleke demiş ki bütün bunları yapan Allah mı seni gönderdi? Acayip bir vuruşa. 12'den bir vuruş. Bütün bunları yaratan Allahu erseleke o Allah mı seni gönderdi, görevlendirdi deyince Evet o Allah beni gönderdi demiş adamcağız hemen kelime-i bastırmış hiç beklemeden. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdü ve resulü hemen Allah'a inandıktan sonra hemen kaçmamış demiş ki o Allah bize ne emretti. İman sağlamlaştı iman sorunum yok demiş artık sizin iman sorununuz yok değil mi dinleyenler. Umarım yoktur, sevgili kardeşlerim. Madem inandın böyle bir Allah Teala Hazretlerine imanı, şahadet kelimeye şahitlik haykırdın, o zaman o Allah bana ne emretti ne görev verdi demez misiniz? Yani işç olarak girdiniz bir yere. Tamam, Allah'a şükürler olsun. Stresten kurtuldum, işimi buldum. Sormaz mısınız iş verene? Adam sana iş verecek ya, sen işte sen de iş alacaksın. Benim işim ne demez misiniz? Askere girdiniz artık saç sakal kazındı değişik giysilere büründünüz komutana sormaz mısınız benim görevimle emret komutanım değil mi sivilken komutanı görseniz görmez, görmemezlikten gelirdiniz ama hisseniz bakalım kışladan girdikten nizamiden girdikten sonra komutanı görmemezlikten gelin o sana öyle bir gösterir ki kendini feleğini şaşırırsın şimdi giydin o giysiyi komutana emret komutanım demeyecek misin Artık sokaklarda taş oynayan, billah oynayan çocukluk bitti. Okula girdin, öğrencisin, öğretmenine dersin nedir diye sormayacak mısın? Yani bütün bunları yaratan Allah mı dedikten sonra sen de Allah peygamberden evet sözünü alır almaz iman ettiğini haykırdıktan sonra adamcağız ne kadar samimi bir ifadeyle demiş ki o Allah bana ne emretti? Peygamberimiz neyse açtık görevlerini saymış, temelleri saymış tabii zaman yok bir sürü insan var o ortamda herkeste enine boyuna ilgilenemezsiniz değil mi? Binlerce insan var sizi bekleyen kuyrukta tabiri caizse adamcağızı birkaç cümlede saymış demiş ki o Allah sana namaz emretti, o Allah sana oruç emretti, o Allah sana efendim, zekat emretti, o Allah sana hac emretti gibi bildiğimiz İslam'ın beş şartını saymış da birkaç temel konuyu söylemiş. Demiş ki vallahi demiş ya Resulallah bizzat peygamber olarak senden duydum ya demiş beş vakit namazı kılarım altıya çıkartmam. 40 bir zekatı veririm. Yani 40 iki yapmam. Orucumu tutarım. Haclığımı da yaparım. Ne eklerim ne arttırırım. Ne eklerim ne azaltırım. Vallahi vallahi la enqusu ve la Vallahi ne artırırım ne noksanlaştırırım. bununa giderim diyerekten hemen daha fazla görev ve yük olmasın diye aldı. Hemen böyle tatlı tatlı ayrılmış oradan. Peygamberimiz arkasından garip garip bakmış böyle derin derin birazdan yanındakilere demiş ki: Cennetlik birisini görmek istiyorsanız siz de benimle beraber şu adamı izleyin demiş. Eğer sözünde durursa vallahi cennetlik olur sözünde durursa. Bak, sözünde durursa vallahi cennetlik olur. Ne kadar güzel. Sözünde durursa vallahi cennetlik olur Ee arkadaşlar böyle bir peygamberi örnek alacaksınız siz peygamber değilsiniz onu e Allah'u erseleke seni Allah mı gönderdi evet ben Allah gönderdi o zaman ben Allah'ın gönderdiğine uyarım sizi göndermedi arkadaşlar beni de göndermedi onu görevlendirdi Muhammedun Resulullah diye adını yayınladı Kur'an'da o Muhammed Abdullah ile Amine'nin biricik Evladı, bundan sonra benim peygamberimdir. Herkes ona uysun. Herkes onunla gelsin. Ve herkes onunla beni bilsin ve bulsun. Ve bana kavuşsun. Bu mübarek peygamberi izleyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar, yani önüm, önümüzde giden onura hakkıyla ittiva edeceğiz. Bunun alameti bütün ümmetine son derece merhametli olmanızdır. Ben o kadar söylerim. Yani şimdi e, Samarra alt edilirken, Oradaki aynı bizim İstiklal Savaşı'nda alt üst edilmemiz gibi hani hatırlarsanız Yunanlılar ülkemize girdiğinde hamile hanımların karnını deşip çocuklarını kestiğini İstiklal Savaşı gazilerimiz söylüyorlardı. Afyon'da camiye halkı toplayıp kapılarını ve pencelerini dışarıdan çakıp gaz döküp yaktıklarını duymuştuk biz. Bu tür işkenceler, bu tür acımasızlıklar ırz, namus, tecavüzler zaten almış başını gidiyor. İzmir'de çok tahribat olduğu için estağfurullah diyorum. Bakın İzmirliler lütfen darılmayın. Size en ufak bir hakareti zerre kadar düşünmem. O dönem için yani çok tecavüz olayları, üzüldüğümüz şeyler, tıpkı Bosnersek'teki acımasız işler gibi şu anda Ebu Gureyp hapishanesinde duyduğunuz tecavüzler bir şey değil. İran her tarafını böyle Altüz ettiler o zalimler. Onun gibi çok tecavüzler şunlar bunlar olduğu için gavur İzmir bile denmiş bir ara Allah'a sığınırım. Yani ne İzmir'imiz ne Ankara'mız bu tür laflarla anılması uygun değil. Müslüman İzmir'imizdir. İyimiz vardır, kötümüz vardır her bölgemizin. Ama bu manada çok büyük tecavüzler, acımasızlıklar olmuştur. Samarra şu anda onu yaşıyor. Maalesef kendi ülkelerinden kandırdıkları insanı da yani... Acımasız bir katliamla karşı karşıya yani gece gündüz bombalanıyor ve köyler kentler böyle bir direnişle de karşılaşmadıklarını söyledikleri halde çoluk çocuk bütün dünya ayakta görmez misiniz bu kadar mitingler yapılıyor. Bu işin acımasız bir zulüm efendim acımasız bir yok edişe soykırıma dönüştüğüne dair soykırım Filistin'de bir soykırım var sadece Yahudilerin mi soykırılmış kırılmış? Ondan daha çok dünyada birçok milletlerin soyu kırılıyor. Hala Filistin'de bu tür kırımlar var, kırılışlar var. Arkadaşlar bakın sadece Cumhurbaşkanlığında kalabilmenin, bakanlıkta kalabilmenin adına kendi ülkesinin halkını, Düşmanları çağırıyor ve oraları bombalatıyor. Tıpkı Necibullah diye bir adam vardı hatırlar mısınız? Afganistan'ın başında böyle komünist bir devlet başkanıydı. O ülkedeki kendi rejimini pekiştirmek için Kızıl Ordu'yu çağırmışlardı da. Karmanlar, Necibullahlar unutmamanız lazım. 1979'lar, 80'leri hatırlayın. O dönemde Kızıl Ordu'yu ülkesine çağırdı. Kendi ülkesini bombalatırdı. Bakın. Ben Necibullah, komünist Necibullah, komünist karmallar kendi ülkelerinde cumhurbaşkanı olabilmek, başbakan olabilmek o ülkeyi yani o ülkeyi yöneten iktidar koltuğunda kalabilme adına kendi ülkesini kızıl orduları çağırarak bombalattırdı bakın. Bu neye benzer? Sevgili peygamberimizin parçaları olan mübarek Hazreti Hüseyin radıyallahu anh biliyorsunuz ehli sevmek imandandır. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatüsselam, ahipullah yazukum, sizi gıdalandırdığı için bari Allah'a sevin ve ahibbuni buni lihup Allah beni seviyor ya. O zaman siz de Allah'a sevdiğiniz için Allah beni seviyor diye siz de beni Allah'ın sevgilisi olarak sevin ve ahip bu ehlimeti, lütfen benim bir ehlimetim, eşlerim, çocuklarım var, onları da benim hatırma sevin. Yani sevgili peygamberimize olan sevgimizin bir uzantısıdır. Hazreti Hüseyin'e sahip çıkmak, yani onun haklı mücadelesini desteklemek, onun çizgisinde olduğumuzu haykırmak. O mübarek Hazreti Hüseyin'i bir kufe valiliği adına doğrayan bir Müslüman geçinen zihniyet Aynı zihniyet arkadaşlar kendi ülkesinde yani işgal kuvvetlerinin işgal cumhurbaşkanları işgal başbakanları işgal valileri, işgal efendim kuvvetlerinin birer efendim maşası olma adına kendi halklarını bombalattıran yağmalattıran bir ortamı düşünüp de en azından yani onların bir iki damla gözyaşı bir ufacık dua ve onların en azından yani oradaki büyük katliamların zulümlerin durması için Allah'a yalvarıp yakarıp bir iki reket fetih, zafer namazı gibi namazları kılıp şöyle bir el cihazını açmaz mısınız? Yani size bu kadar merhamet yok mu arkadaşlar? Yani sevgili peygamberimiz bütün müminlere kendine acır gibi bakın bir ölçüde getirmiş. Kema terhamudü nefsik kendine acır gibi. Evet benim sohbetim haftanın sohbeti biliyorsun yani derin bir ilmi konuşma değil. Yani bu bir hadis dersi, bu bir fıkıh dersi, bu ne bileyim tefsir dersi vesaire değil. Haftanın siyaseti de değil, haftalık siyasi konular da değil. Ee, veya buna benzer diğer meslek ve branşlar, sohbet. Yani ayetler, hadisler ışığında tabii biz de bir 48 yıl ömür sürmüşüz. Bu işte Allah bizi yoğurmuş. Gecemiz, gündüzümüz gerçekten bu işin içinde geçiyor. Ee, hemen hemen dolaşmadığım e, memleketler kalmadı diyemem ama epey memleket dolaştım. Avrupa'ya hemen, hemen Tamamen Kuzey Afrika'yı ondan sonra Uzakdoğu Avustralya dahil Türkiye Cumhuriyetler hele de Türkiye Cumhuriyetler nahçıvandan girdim ağlayarak inanın o kadar e, zor manzaralar ki dinleri yağmalanmış dünyalık bakımından da e, tamamen yağmalanmışlar zavallı insanlar Allah'a ibadet edecekler ibadet <gülüyor> adına bir şey bilmiyorlar. Orada sıradan e, basit bir dini bilgiyi bilen adam, Şeyhülislam gibi efendim kabul ediliyor. Başından sonuna kadar gezdim, dolaştım, gözü yaşlı döndüm. Türkiye Cumhuriyetlerden, bizim kardeşlerimizin olduğu memleketlerden. E tabii düşünmek lazım, acımak lazım. Onlar hakkında en azından dediğim gibi dua hakkınızı kullanmanız lazımdır. Samarra'nın şu anda bombalanmakta olan gece gündüz böyle e, fab e, fabrikaları zaten yok ki bombalansın. Efendim, e, fırınlara bombalanıyor. Su tesisatları bombalanıyor, elektrikleri efendim parçalanıyor. O insanların böyle evleri, bakları zaten çöl çocuğu bu insanlar. Yok yoksul insanlar. Tahrip ediliyor. Ve Amerikan askeri hiç acıma merhamet diye bir olay var mı? Hatta İslamiyetle ilişkisi e, olumsuz anlamda sürekli İslam'a saldıran bir matbaat da ki Bugünlerde bir bürokratın ünlü bir bürokratın hanımının başörtüsüne taktı kafaları insanlar yani ilmine tecrübesine bu işi götürüp götüremeyeceğine değil de efendim onun başörtüsüyle uğraşacak kadar yani bir Müslümanın evindeki yaşamını neredeyse efendim gece hayatını bile gündeme alıp böyle rezil etmeyi böyle ahlaksız işleri yapmaktan hoşlanıyorlar sanatçıların özel hayatlarını böyle deşifre edip e, insanları intihara kadar götürmüyorlar mı? Böyle olumsuz ilişkisi olduğu halde yani e, o yayınlarda görmüştüm ben yani o memleketlere alt üst eden o insanlar tamamen böyle ölüm makinesi gibi çalışıyor oradaki Johnny'ler yani adamlar iyice bunalıma girmişler tek amaçları öldürmek yani böyle bir görev mürev yok insanlık merhamet aramayın arkadaşlar. Seyrettikleri filmlerden görmüyor musunuz? Sürekli yakmak, yıkmak. En çok seyredilen filmler ölümlü filmler. Öldürmeli filmler. Ajan filmleri, öldür... Efendim böyle ne bileyim işgal filmleri. Buna benzer şeyler. Ne aşk ne insanlık. Geçin onları siz. Şimdi serre mara imiş. Samaran aslı serre. Sevinir, mutlu olur. Men raa. Serra men raa imiş orası görenin, bakanın mutlu olduğu şehirmiş. Bakın şimdi, Yahzunu Menyera oldu. Bakanın, İçinin dolduğu, üzüntüyle taştığı şeyler oldu. Düşünmek zorundasınız. O Müslümanlara dua hakkınızı kullanmak ve onlara o işkenceyi, o zulmü yapanları da sevmemek, yüreklerinizi onlara kilitlemek ve onlara buğz etme hakkınızı kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Allahu Teala Hazretleri o memleketleri yaşanamaz hale getirenlerin de ülkelerini aynı acıyı tattırsın. Bu hakkımı kullanırım ben el ceza min cinsil amel diyor büyükler ceza, bela veyahutta verilecek ceza neyse artık suçun türüne göre değil, amelin türüne göredir Kur'an cezaen vifaka diyor uygun karşılık. Onlar bunu hak ettiler. Dolayısıyla hayır oradaki yaşanan e, halkın çektikleri anlamında hak demiyorum. Yani onlara böyle bu acımasızlığı yaşatanlar, bu acımasız efendim e, kararı verenler bunu hak ettiler. allah Teala Hazretleri benzer felaketlerden bizi de korusun, onları da kurtarsın. Hepimize güzel sonuçlar versin sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim. Sizden en azından şu hakkı kullanmanızı istirham ediyorum. Yani Müslümanlara karşı biraz daha merhametli olun. Kendi yakınımızdan, uzağımıza kadar arkadaşlar. Yani kendi etrafımızdan dünyaya şöyle bir aşılarak ölümüze, dilimize merhametli olun. Yani kendi elimizin altındaki personelimize de ailemize de arkadaşlar birlikte olduğumuz insanlara da ben mesela gross marketlere gitmekten daha ziyade evdeki çoluk çocuğumla yani eşimin tepkisine rağmen ben sokak satıcılarından bir şey almayı tercih ediyorum. Çünkü zaten e, Azrail'den kaçar gibi zabıtlıdan kaçıyor ne bileyim üç tekerlekli aracıyla belleri kopuyor rampalarda inişlerde freni yok çıkışlarda efendim motoru yok motorda kendi, frende kendi ya, iflaha sökülüyor, sattığı malın hepsi kar olsa ne yazar ya? patates, soğan satıyor sattığı malın kilosu şu para hepsi kar olsa ne geçecek bu garibin eline ya? şu e, hayat gerçeklerini düşünürsen Türkiye'de geçim şartlarını düşünürseniz, onlardan almaya çalışıyorum mümkün mü küçük esnaftan almaya çalışıyorum, bir yere bir hediye mi götüreceğim minik bir bakkala girmeye ve hatta e, küçük bir kur girmeye gayret ediyorum, öbür marketler yağında kavruluyor hatta yağları biraz taşıyor. Yeni bir market açıyorlar, zincirleşiyorlar. Zincirleme devam ediyorlar. Yani siz de bunu yapın gibi öneriden daha ziyade acımanız lazım. Yeni bir dükkan açılışı görsem şu kötü şartlarda, şu piyasa şartlarında açan kapatıyor. Yani kirasına dayanamıyor insanlar. Dua ediyorum en azından Allah'ım borçların, dertlerini efendim güzelce ödemeyi, ödemeye muvaffak eyle. Bu tezgahlarını sürdürecek İmkanlar öyle. Sen rezakı alemsin. Piyasanın şartları şudur budur krizdir. Efendim durgunluktur, tıkanıklıktır. Bunlardan anlamam ben. Allah'tan anlarım. En rezaku celle celaluhu rızkı veren Allah'tır diyebiliriz, iman ederiz. Senden bunu böyle öğrendik diyerek onların mesela hiç beni görmez bilmez. Yolda tıkanmış bir efendim problemli bir manzara görsem arabası kenarda böyle efendim tekerini değiştiren veyahut da bir sıkıntılı bir manzara uzaktan ona dua hakkımı kullanırım. Niye kullanmayalım? Allah merhametli kullarını severmiş. Biz de merhametli olalım. Biraz düşünelim. Yani insanların durumlarına şöyle biraz adamlar yani yavru kızları bile dünyadaki gelişmekte, yani olumsuz gelişmelere, olumsuz problemlere, problemlere ve işlere duyarlı oluyorlar. Hiç birkaç defa söylemiş olabilirim. Yine benzer şeyleri söylemek zorundayım. Yani Filistinlilerin o sıkıntılı o dayanılmaz eziyetlerine Dayanamayan bir tane Amerikalı kız kalkmış Amerika'dan gelmiş oradaki protestocularla birlikte İsrail'i protesto ediyor Yetmemiş bir yıkım sırasında böyle içindeki insanların olduğu binaları yıkıyorlar üstlerine. Böyle bir ortamda dayanamamış böyle yık yıkım makinelerinin önüne atlamış. Hatta yani benim yabancı olduğumu düşünerek durdururlar diyerekten biraz da üstlerine gitmiş hiç acımadan Tankların paletler arasında parçalandığı bir kızacağız. Bak düşün merhamete bak. Müslüman olmadığı halde buradaki büyük dramlara, acılara dayanamayarak parçalanacak kadar kendisini feda eden bir kadıncağız var ortada. Yani biz o kadar da mı olmayacağız ya? Hep keyiflerimize keyif mekleyeceğiz. Zevklerimize zevk mekleyeceğiz. Yani şişen midelerimizi indirmek için böyle maden sularını mı kovalayacağız? Veyahut da efendim başka sportif faaliyetlerle veyahut da mevsim yaz artık sauna eşofmanlarla taşkın kilolarımızı vermeye çalışacağız. Biraz da diğer Müslümanları düşünelim. Sanki yedim diyelim, kenara 3-5 kuruş atalım. Hani e, İstanbul valilerinde katıldığı bir programda bir çocukcağız e, bir sıkıntılı bölge için bir ufak bilezik vermiş de kendine takılan e, minik bir yavrucan İstanbul valisini ağlatmış bir programda, bir toplantıda yani kızılayan bir yere bağışlamış da ufacık mini minlacık bir çocukcağız sevimli bir çocuk bilezini vermiş. Vali'yi bile ağlatmış. Yani ufacık çocuklara bunu düşünüyorlar. Hele ben bu Çanakkale Zafer'le alakalı programlarda e, Yeni Şafak gazetesinde gördüm. Bir de e, Türkiye gazetesinde görmüştüm. Çocuk yaşta savaşa giden ben bunları gerçekten bu kadar bilmiyordum. Yani e, ne yalan söyleyeyim gerçekten duyuyorduk ama bu kadar görsel bir şekilde böyle fotoğraflara çekilmiş, yaşları, doğumları yazılmış sağ olsun Konya Selçuk Üniversitesi'nden bir tane. O, o branşta çalışmaları olan bir tarihçi profesör. Bunları tespit etmiş, fotoğraflarını hazırlamış. Yayınlanan gazetelerdeki fotoğraflara baktım. Hepsi böyle yaşlı adam gibi. Acı var yüzüne. Hiç gülen çocuk görmedim ben. Onlar bak çocuk yaşta Çanakkale'de şeyde olmuşlar. Çocuk Mehmetçik. Çocukların düşündüğü şeyi niye büyükler düşünmüyor? Niye büyükler biraz daha en azından yaşların hakkını vermiyorlar? Hele hele. Yani zannederim evet Milli Gazete'nin arka sayfasında Anadolu Gençlik DNA'nın kutlama programlarıyla alakalı bir fotoğraf tercih etmişler. Tam sayfa sayılacak kadar 57. Alay'ın son namazı tamamı ama şehit olan 57. Alay. Eri, komutanı hepsi Allah rahmet eylesin. Ne kadar toptan cennetlik olmuşlar. Zannediyorum ahirette 57. Alay'ın cennetli bir cennet vardır ha bunu yazın unutmayın. 57. Alay cenneti... Çanakkale'de komple şehit olan 57. alayımızın cenneti vardır. Allah onlara özel bir 57. alay cenneti herhalde tahsis etmiştir. Allah yolunda öldürülenler şehit demeyin. Onlar cap diyor ya Kur'an-ı Kerim. Ama sizin organlarınız bunu anlayamayabilir. Ben Allah olarak garantimi veriyorum size. Aman ha Allah yolunda bakın başka yol değil. Yani şu yolu bu yolu değil. Ben artık sataşmıyorum sağ sağa sola arkadaşım. Men gate lite küne kelimetullahiyel ulya fe ve fisebillah. Hi sağa sola lastiklemenize gerek yok. Öküz altında buzağı veya öküz büyümüş bir buzağa öküz veya dana aramaya gerek yok. Kim Allah yolunda, bakın Allah'ın kelimesi, Allah'ın sloganı, nizamı en yüce olsun. Bir bahar tazeliği ve sadeliğinde kainata açılsın bu Allah'ın programı. Her tarafta bunun yüceliği kabul edilsin, efendim benim sensin, baş tacı edilsin amacı ve gayesiyle mücadele eden, mukatele eden ve bu uğurda çarpışan insan Allah yolundadır ve bu Allah'ın Hükmüne göre şehittir diyor ya sevgili peygamberimiz Allah yolunda öldürülenlere aman ölü demeyin onlar sizin bilmediğiniz bir tarzda canlıdır diyen Allah'ımızın ayetine uygun bir açıklama olarak da bunu söylemiştir. Bunun gibi bakın 57. alayın cenneti hepsinin böyle et tayyatü salli barik okumuş diz kırmış vaziyette komple ucu bucağı. Fotoğrafta gözükmeyecek kadar tabii ki orada gözükür. El açmışlar Allah'a varıyorlar. Zannediyorum hepsi Allah'ın bizi toptan şehit ettiği de herhalde Allah da kabul etti. Çok acayip anlamlı bir iştir. Orada bir tane bile arkadaşlar Allah'a inanmayan ve ölüm ötesi. Ölümden sonra dirilmeye inanmayan, cennet beklenmesi olmayan insan yok herhalde Müslüman kesimin safında müttefik kuvvetler hakkında bir şey demiyorum Müslümanlar hakkında. Bütün dünyanın ittifakıdır bütün efendim görgü tanıklarının ve evet, semmi tarihçilerin o bir destan ama bir iman destanı ve bir iman zaferidir. Atalarımızı tebrik ediyorum. Onların ruhunu Allah'ımızın şad etmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bizim adımızı en yüksek en ala ödüller vermesini Allah'tan bu haftanın sohbetinde siz dinleyenlerle birlikte Allah'tan onlara en büyük ödülleri bizim adımıza yağdırmasını niyaz ediyorum. Sözümü de okuduğum ayet-i kerimenin anlamını vererek bağlıyorum. Birinci ayet buydu. İkinci ayet zaten tercüme ettim. Evet, sevgili Allah'ımız tebarik eden bir evvelki sayfamız Tahrim Suresinin ilk sayfasında Sebebini yani bu ayetin iniş nedeni ne olursa olsun ayetin a, anlamı ve hükmü çok açık ve umumi. Mevla buyuruyor ki o mübarek peygamberimin aleyhine bütün dünya sırtı da verse. Peygamberimiz şimdi ahirette dönüyoruz. Bizim Muhammedimiz ahirette ama Mehmetçiklerimiz, Mehmetlerimiz, Ahmetlerimiz, Ayşelerimiz dünyada. Allah yolunda olan birisinin aleyhine bütün dünya tezahera aleyhi sırtıda verse, güç birliği yapsa fe innallahu ve mevlahu kesinlikle Allah Teala diyor ki Allah o kimsenin sahibidir yardımcısıdır, dostudur ve Cibrilü Cebral aleyhisselam da onun dostu ve yardımcısıdır ve salihül müminine müminlerin çürükleri değil bakın arkadaş çürük müminler, işe yaramaz müminler, dünyacı, hampacı, hambacı. yani sadece gözünü buraya dikmiş, toprağın üstünde ne olursa her şey burada olsun hesabında giden müminler değil. Yani daha namaz gibi dinin temeliyle bile sorunu var adamın ya. Orucuyla sorunu var, haccıyla sorunu var. Daha ne bileyim arkadaşlar milletten nasıl güzel görün, nasıl şirin gözükümle e, düşüncesi hakimken Allah ben nasıl görmek istiyor diye bir düşüncesi yok bir kadıncağızın. Kafa çekmekle meşgulken Allah'ı anmak gibi, zikir çekmek gibi sorunu yok. Böyle bir efendim gündemi yok adamcağızın. Çürük Müslüman. Namazı çürütmüş, orucu çürütmüş, haçı çürütmüş, zekatı çürütmüş, zikri çürütmüş, şükrü çürütmüş. Çürük Müslüman. İbadetleri, çürük, ahlak bakımından yani Muhammedül Emin, gavurun bile ne güzel Muhammed, çok güvenilir, kalite bir insan. Dinine tarafta değiliz. Allah Peygamber tarafını. Reddediyoruz ama ahlak noktasında erişilemeyecek bir adam diye kafirlerin bile düşmanların bile övdüğü bir Müslüman Allah'ın zaten kendi ahlakına kefil oldu. <gülüyor> sen var ya sen ya Muhammed kesinlikle sen var ya sen en yüce ahlak üzerine bir numarasın. Senin üstüne kimseyi tanımam. Anlamında referansı Allah, bizzat Mevla'nın kendisine referans oldu, kefil oldu. O mübarek peygamber arkadaşlar, tamam mı? Ahlak bakımından ona benzemesi gerekirken çürük ahlaklı adam. Çürük ibadeti çürütmüş, ahlakı çürütmüş, Allah için çalışmaktan anlamaz, topal bir adam, sağır, kör, dilsiz, hakka hakikaten tıkanmış, sadece mide bağırsak böbreğini düşünüyor, başka yani kalbini, yüce şeyler düşünmüyor, burnunun ucuna kadar, toprağa kadar gömüleceği hayatı düşünüyor, ciddiye alıyor, öldükten sonra dirilmeyi, mezarı, mahşeri, cenneti, cehennemi, gündemine bile almıyor, böyle bir inkar etmiyor ama çürük Müslümanlar, hiç ne köy, ne kasaba, hiçbir şey olmaz. Ama müminlerin salihleri de seninle beraber diyor Allahü Teala. seninle beraber yani sağlam Müslümanlar daha vel meleketi ba'de zahir. <gülüyor> Allahu Ekber. Bunun peşinden diyor Allah bütün melekler de sizinle beraber. Evet. Arkadaşlar biz hak üzere olursak tek işte olsak tamam mı? Allah yolunda olursak Allah bizimle beraberdir. Cebrail de bizimle beraber. Salih müminlerde bütün melekler. Allah'ımızın kendi garantisi var. Bak sure-i tahrim Allah'ın sözüdür. Altını Mevla imzayı atmıştır. Allahü Teala Çanakkale'de bizimle beraber oldu, galip geldik. İstiklal Savaşı'nda tabii erinden komutan hepsine Allah rahmet eylesin. Hepsi başımızın tacıdır. Fedakarlıklarına, dökülen terlerine, kanlarına Başımızın tacı, onlara dua ve minnet borcumuz vardır. Onların yolunda iziniz. Ama arkadaşlar Allah yardım etti, bak kazandık. Bedir'de üç bin melek indirdiğini Allah söylüyor. Uhud'da beş bin melek indirdiğini Allah söylüyor. Yani Bedir'in aslanları ancak bu kadar idi diyen Mehmet Akif Rahmetullah Ali Efendimiz'in bu ifadelerinden, Yola çıktığımız zaman arkadaşlar madem Bedir'in devamıdır Çanakkale'lerimizde Bedir'deki inen meleklerin sayısı belli değildir. Kimilerini bulut yutmuş kimi anzaklarını verdiği rapora göre bu tamamen tanrısal bir destekle kazanılmış bir zafer demek zorunda kaldıkları bu olayda da Allahu Teala Hazretleri ne kadar melekle desteklediğini o bilir. Ben size aynı şey söylüyorum ve sözümü şöyle bağlıyorum arkadaşlar. Hicret sırasında o mağaradaki çok kritik pozisyonda la tahsen innallaha manâ diyen peygamberimizin Allah o sözünü Kur'an'da bize bir daha duyuruyor. Telaşlanmayın, panik yapmayın, çekinmeyin, mahzun olmayın, üzülmeyin ve korkmayın. Allah sizinle beraber olduktan sonra sizin sırtınız yere gelmez. Bu ayetten hareketle sözümüzü nasıl bağlayalım? Arkadaşlar eğer siz gerçekten Allah yolundaysanız parantezi açarsak. Sevgili peygamberimizin o gerçeği haykırdığı yol hicret yoluydu. Allah Allah adına hicretteyseniz Allah seninle beraber. Allah adına bir ibadetteyseniz, Allah adına bir efendim Allah Allah Allah diye Çanakkale cephelere gibi cihattaysanız arkadaşlar. Siz Allah adına bir hizmetteyseniz, Allah adına bir görev ifa ediyor. Mesela Allah için konuşuyor, Allah için yazıyor. Allah adına bir hizmet örgütlüyor. Bir efendim insanlara, kainata faydalı olmanın gayretindeyseniz yani kısaca arkadaşlar Allah adına hangi hayırlı işteyseniz vallahi billahi Allah beraber Cebrail hizmetinizde, melekle de hizmetinizde salih müminlere hizmetinizdedir. Gelin biz nefsimizle beraber olmayı, şeytanla beraber olmayı bir tarafa bırakalım da artık yani düşmanı memnun eden, koynumuzda yılan beslemekten daha çirkin ve iğrenç bir durum olan Allah'ın düşmanlarını sevindirecek bir birlikteliği, koalisyonu bozarak Allah'ın bizimle beraber olacağı bir birlikteliğe gidelim. Unutmayın ki siz Allah için olursanız, Allah da sizin için olur arkadaşlar. Siz Allah yolunda olduğunuz müddetçe Mevla'nın kesin garantisi olur ki ben de sizinle beraberim, meleklerim de hizmetinizde, o büyük yüce Cebrail'im de hizmetinizde ve salih müminler de diyerekten bizi böyle son derece kuvveti manevimizi maneviyemizi pekiştiren, moral gücümüzü yükselten bir yani erişilmez, ulaşılmaz manevi dopingle bizi Allah güçlendirmiş oluyor. Mevla Teala Hazretleri bizi kendisiyle beraber etsin kendi yardımının bizimle olacağı şartlarını bize kolaylaştırsın ve mevlât bize tam teşekkürlü hidayet versin siz dinleyenlerin de hidayetini korusun ve geliştirsin hayra kullansın üzüleceğimiz ağlayacağımız ahlarla vahlarla efendim geriye dönmeyi düşüneceğimiz bir bozuk ve boş bir geçmiş geçirmekten bizi muhafaza edesin geçmişi de güzel hali de güzel geleceği de o gayrette efendim o sağlamlıkta güzel bakan bir yapı lütfesin tekrar ediyorum, bizim bugünlere gelmemizde en ufak payı paydası faydası olan mübarek, mümin, tertemiz atalarımıza, özellikle Çanakkale yiğitlerimize Mevla rahmet eylesin ve bizleri de onlara hayırlı, ahvat, zürriyet, evlat eylesin inşallah, amin. Birbirimize dua etmek üzere ve selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.